Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Radios Bursa sabahlar devam ediyor. 4 Şubat 2015 Çarşamba sabahı 08:00'de karşımızda hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Good morning e, Günaydın diyoruz sevgili dinleyiciler ve e, hangi dilde söylüyorduk ya bir dilde daha söylüyorduk. Bonjour diyorduk. Da ha, gelmedi o... yetkili arkadaş gelmedi. Bonjour de. diyoruz sevgili dinleyiciler. Ve aranızdan ayrılıyoruz, huzurlarınızdan Çok teşekkür ediyoruz Oktay Bey. Ee, nasılsınız? Macera dolu bir günün başında nasıl olunursa öyleyiz Oktay Bey. Neler bekliyorsunuz bu çarşamba gününden? Bu çarşamba gününden olaylar olaylar olaylar bir Türk vatandaşı olarak. <gülüyor> yani böyle bir gündemin 3-3,5 üç, üç saati aşmaması gerektiğini düşünüyorum. <gülüyor> Dün yine olaylar olaylar diyorsun. Yani şimdi mümkün olduğu kadar tabii e, haberlerden kaçmaya çalışıyoruz ya. Evet, son dönemki doğru. savunma şeyimiz o. Çünkü hep aynı haberler. Bireysel olarak, savunma mekanizması olarak bunu geliştirdik. Ya, bakmamaya çalışıyoruz, izlememeye çalışıyoruz ama yani olmuyor. Olmuyor da olmuyor. Olmuyor, olamıyor, kaçış yok diyoruz. E, dün akşam saatlerinde e, biliyorsun bir... E, TMSF e, BDDK bir, daha doğrusu ha, BDDK, Önce BDDK BDDK'dan TMSF'ye TMSF e, geçti Bankasya'nın %63 hissesini e, hisse sahipleriyle ilgili yeterli bilgi vermediği gerekçesiyle hmm. e, yönetimin e, yönetimi elinde tutan %63'lük hissesini e, TMSF'nin kontrolüne devretti biliyorsun e, bakalım ne olacak ama, e, ama ne, neden olduğunu biliyoruz değil mi aslında neden? İşte paralel yapıyla mücadele falan ne diyebiliriz ne diyebiliriz diye bir, bir şey oluyor işte burada bir açık bir savaş var orada ne denilir işte böyle hani nasıl cephe ikmal yapan yolları kesme falan filan gibi şeyler oluyor ya bu da evet. para kaynağını kesme gibi bir şey herhalde. Eskiden ben şey hatırlıyorum Kent Bank mıydı o? Kent Bank mıydı? El, el koyulmuştu da Aha. ondan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de öyle bir şey vermişti daha sonrasında ee, yani sahibi Kent Bank sahibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götürmüştü ve hepimiz ülke olarak o parayı ödemiştik. Ben bir bakayım haksız el yere, konulan bankalar dosyasında haksız yere ödendi diye ama burada öyle bir şey de yok. Yani daha doğrusu burada e, şey yok yani bu banka batıyor gibi bir durumdan dolayı el konmuş değil yönetimine. Yani o, o da yapılmaya çalışıldı. O orada bir şekilde başka bir olaylar oldu. Hayır burada işte açıklama net canım. Açıklama net de. İm i̇mtiyazlı hisse sahipleriyle ilgili yeterli bilgi veri, vermediği gerekçesiyle. Lütfen istedim. buradan diğer bankalara da sesleniyorum. Lütfen imtiyazlı hisse sahiplerine net bir şekilde duyursunlar. Sadece Bilmiyorum. bankalar değil. Ben dün aklıma hemen o geldi. Yani Bizim modern sabahlar tabii modern sabahlar için de aynı şey geçerli. Yani senin oturduğun ev için de aynı şey geçerli. E, her şey araba için Mesela senin araba tam belli mi sahibi kim oldu? Ee, yani Bellidir ben de, de kullanıyorum bürge de kullanıyor. Tamam da bilgi yani, verdin mi? Bilgiyi veremedim ne e, yapacağım? Veremediysen şu anda bu e, e sana ders olsun. el mi koyar yoksa hapisler de mi sürün? Hangisi olur? E, el koyabilir yani sürekli arkada. E, sizin çocuk koltuğu nerede duruyordu arkada? Arkada. Hayır sağda mı solda mı? Sağda. Tamam o zaman solda tam ensende bir, biri oturabilir yakında. Hiç benzin falan da atmayacak? Hayır ne benzini ya öyle bir şey yok. Yani sen, orada duracak. Sen onun zamanında bildirmediğin için. Bu araba kimin diye? Arabada hep birisi mi olacak? Arabada birisinin olma durumu olabilir. Yani öyle sadece bak. Ben benim şeyim program. Programda bir dördüncü şimdi yani kim? Bazen iki kişi oluyorlar, bazen. Tabii üç doğru kişi oluyorlar. Bazen hiçbir olmuyor. Yani bir şüphe çekecek şekilde. Kesin kesin öyle bir dördüncüye hazır olalım diyorum ben İlk kolay gelsin %63, Allah. %63 bak yani çünkü bir... Gerçi bir dakika bir kişi olmaz bizim programa gelecekse. Üç kişi biz varız. En az dört kişi gelebilir. Yani bu şey vardır ya... Ee, çünkü yönetim şeyi ee, el, elde olması lazım. Amerikan filmlerinde özellikle Rocky 5'te bu vardır mesela. Rocky 5'te hani, hatırlıyor musun? Genç bir çocuğu... ...bu şey yapıyordu. Sarışıl serseri diye geçiyor. Evet, oğlundan da çok seviyordu falan. O yeni yıldız olacak, onu da kendim görüyorum falan filan evet, diye. Evet, kendi gençliğine, çalıştırıyordu. gençliğine öykülmesi hikayesi. Sonra ama o adamla mücadele ederken hep şey diyorlardı. Raki sokaklardan geliyor diye. Ve sokak kavgasıyla bitiyordu film. Evet, sokak Orada kavgası Orada herkesin kendini göre çıkaracağı dersler var. Benim çıkardığım ders de şuydu hani ekonomi eğitimi alıyorlar ya dünyanın her tarafında. Ekonomi profesörleri var işte teorileri var bilinenler kitaplar ve gelsinler bir Türkiye'de işte bir sokak ekonomisi falan böyle devlet bankaya el koyması ne yapar? Çünkü bilmez Amerikalı nasıl olacağını. Bilmez ki. Bi Sonuçlarını tahmin edemez. Doğru diyorsun. Biraz yaşaması lazım önce. Tabii tabii. Durup dururken faiz düşürerek hop nasıl döviz zıplatılır da benzindeki düşen fiyatlar geriye toparlanır falan bunları hep böyle bir yaşayarak işin içinde öğrenmesi lazım. Öğrenmesi lazım. Mesela bir Amerikalı şey yapsan, ee, sorsan der ki mesela bu normalde Cuma günü olmaması olması gerekmez mi ha böyle şey, ya hani böyle şey kapandıktan sonra ya. bir şey olduktan ne alakası var ya? ya ne alakası ne? var? Sen eski eski tip düşünüyorsun, eski tip düşünüyorsun yani. Faile hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. TMSF faile hoş geldiniz. Vallahi olaylar olaylar diyoruz. Vallahi diyorum. bugün sen gelmedin, gelmedin diye düşündük korktuk yani. Bana da el koymuşlar diye mi? Ben dün Twitter'da gördüm mudilerden falan bahsediliyor. Benim aklımda hep mudiyi okuyunca Hudi geldi. Mudiler hudileriyle ne yapacaklar? 100 bin liraya kadar olan şey e, hesaplar okay. hiç merak etmesin demiş. Biz e, ödeyeceğiz de, onları. Reka. O demiş zaten güvence altında demiş. Okay. 100 bin liranın üstündeki hesaplarla ilgili bir açıklama yok. Ha, onların, Onlar hodilerini giysinler demiş. E, onların ne olacağı belli olmaz. Nasıl ya o 100 bin üstünde devlet şey yapmıyor mu? Yok öyle bir güvence altına alma el koyma falan gibi bir şey yok burada. Burada sadece hmm. hmm. %63'ü e, el koyma mıdır bu bilmiyorum. 63 hissesi şu anda TMSF'nin kontrolünde. El koyma sayılır mı? Bakayım. Eller kaldırıldığı zaman çoğunluk 63 çoğunluk mudur? Çoğunluktur. Evet. O zaman el koyma el koymasaydı ama el koyma, yok. El el ko koyma öyle yok. Şey yok. yok. öyle bir şey yok. Ha, öyle bir şey yok. Ha, öyle bir şey yok. Evet. Öyle bir şey yok. Ee, öyle başladık. Yani takipçisi olacağız dediğimizde işte anlamaya çalışacağız ne olduğunu, nasıl yansıyacağını cebimize, Hep Seni göreceğiz. Oldum sen iktisat mezunu değil misin? Senin haberin yok mu? az önce onu anlatıyordum. Ben teorik iktisatçıyım. Sokak iktisatçısı başka bir şey. sokak iktisatçısı ayrı. Yani sokak dediğim bu kafes dövüşçüsü gibi bir şey ha, var. Anladım. Mesela bir adam ne olabilir? boksör Zannedersin çok sert bir spordur ama ellerinde eldivenler var falan filan. Onu alsan kafes dövüşüne koysan mesela. Onda da eldiven var ya ki eldivensiz. Kafes gibi. dövüşü diyorum ya. Blood sport yani. E tamam seyrediyorum ben Orada... sürekli. Kafes dövüşü mü seviyorsun sen ya? E var televizyonlarda yayınlıyorlar özel kanallarda. Ben hiç kafes dövüşü ben sadece filmde gördüm. Bloodsport. Sen tatemi mi diyorsun yoksa? Tatemiler var işte underground ortamlar değil, falan filan. Mı? Hepsi şeyle yapılıyor yani. Tek kural, kural olmaması denilen spordan ha, Yok onu, bilmi onu bilmiyorum. Onun onu çok bilmiyorum. güzel filmi var. Bloodsport. Bir yerde Sarhoş taklidi yapıyor da sonra herkesi dövüyor. Ha kan sporunu diyorsun kan değil mi? Ne kadar, ne kadar çok oynatıyorlardı o filmi. Kalktı bazı filmler. Van Diamond diyorsun, film. diyorsun değil mi? Van Diamond'ın olduğu film. Natsu Kao'yu diyorsun değil mi? Natsu diyor evet. Tango Enkeş tamam. televizyonlarımızda ne çok oynuyordu kalmadı. Kalmadı hiç o değerlerimize sahip Tabii çıkamadı. bak kayboldu o kasetler. Olabilir. Yoksa yayın hakkı o hep aynı televizyon kanalı oldu, veriyordu o, o filmleri. Tango Tango ve Cash stardaydı bildiğim kadarıyla. Doğru çok şey doğru. Şeyde Kanal 7'de değil miydi kan sporu? Evet, onlar ya. galiba ya biri aldı mesela bazen bu Ege alıyor ya stüdyodan hmm. ben bunu dinleyeyim de getireyim diye ya biri aldı götürdü evine ben bunu izleyeyim de getireyim diye o kanallardan birinde benim bildiğim kadarıyla bu ilk plazmalar falan çıktığı zaman böyle şeyciler ne derler ona televizyon satışı yapan yerler sürekli olarak Tango ve Tango Yankeş'i oynatıyorlardı hani böyle şeyli görüntü cillop gibi ha, anladım, falan tamam. filan gibi şey yapsınlar diye. ama böyle yüzlerce televizyonda galiba orada bütün stokları o adam almış olabilir. olabilir bütün o adam almış olabilir ben bir yerde görmüştüm yani yani onu bir düzenli aralıklarla seyretmemiz lazım çünkü başından evet. yakalamana gerek yok her şeyi biliyorsun ortadan açtığında iyi polis kötü polis değil kötü polis daha kötü polis falan diyor o sarışın adam var diyor onun ağzına el bombası koymalar falan ne kadar güzel bir filmdi hep bunlara sahip çıkamadığınız değerler. Şimdi, git, şimdi Grand Butapeş'te otelde bu tadı bulabiliyor musun? Bulamam. Bulamam. Dün e, bir haber daha geldi. Nereden? İngiltere'den. Ha. Hı -hı. Daha doğrusu bana İngiltere'den geldi. Çünkü telefonuma bir mesaj geldi. BBC bana mesaj atmış. <gülüyor> Aa, Allah Allah. BBC bana niye mesaj Nereden biliyor seni? Çünkü abi tanıyorlar sonuç olarak. E, network diyorsun. Tanıyorlar. Bir baktım... Şu e, bülbülü öldürmek diye dilimize çevrilen bir e, roman var biliyorsunuz. Killing Bir daha söyle. Killing the İngilizcesi bu. İngilizcesi <gülüyor> bu. Ne o? Killing <gülüyor> e, <climbing. gülüyor> Anladım. Doğru tamam, söylüyor. bu. <gülüyor> Doğru söylüyor ama aksanlı söylüyor. <gülüyor> aksanlı. Nerenin aksanı onu çıkartmaya çalışıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> genel alışkın olduğumuz son dönemdeki aksanlar bunlar. Ee, on, onun yazarı ile ilgili böyle bir şey geldi. Ee, telefonum bas bas vardı. Aa dedim Harper Lee galiba dedim. Roket mi? Roket dedi dedim. Bir baktım. Aa ikinci kitabını çıkarıyor diye bir aa, şey geldi. Aa. İkinci kitap mı? 35 bin sene mi koymuş araya iki kitap arasında? Evet. Tek kitabıydı Harper Lee'nin bu. Tek esprimdü demiş. Ee, parayı, para bitirdi. Bitirdi. parayı bitirdi. Herhalde para bitirdi yani. <gülüyor> Çok güzel cukkaladık zamanında. Para bitti. E, ikinci romanın vakti geldi de geçiyor bile. 60 yıl aradan sonra 14 Temmuz'da Kardeşim e, benim. gelecek. Leonard Cohen gibi olmasın? Bunu dolandırmış olmasın şeycisi? Ne, menajeri, menajeri var mıdır yazarlarda onu bilmiyorum da. Vallahi ya yine vincisi var bir şeycisi ha, var. Yayın gitti paracıklar. Vardı da, ha tamam. Paracıklar gitti. Sen iyisini bir kitap ya yaz. Ya da belki Datça'da yazlık almaya karar verdi. O da olabilir. Çocuklar insan yaşlıların nerede geçecek? Datça'da. Ooo çok pahalı. Bir kitap yazayım da bari gideyim hemen Datça'da kendime ev alayım. Yaz bu kadının kitapları da "Git bir bekçi dik" diye çevrilebilecek bir ismi olacakmış kitabı. Onu biraz İngilizcemizden şey yapalım. Go set a watchman. Ayaz'daki bekçi diye de <gülüyor> Bence öyle çevirirsin. Çünkü Türkiye ile Mockingbird'de de bir sıkıntı var Ama değil mi? Canım, de. Mockingbird yok değil mi Türkçe'de? Mockingbird işte alaycı kuş aslında. Ee, yok öyle bir kuş Canım bizde Yalıçapkın yalı diye kuş olduğunu biliyorsun ne? da alaycı kuş diye mi yok? Ama Yalıçapkın'a ayrı, yalı alaycı kuşu diye. kuşumuz var. Yalıçapkın'ın bütün hakları şeyde yalnız. Hmm. Mesafede mi? İyi <gülüyor> <Çünkü gülüyor> onu da alç. Suavide. O Suavide ha. Ha, okey. Suavide. O yüzden Harperley o ismi kullanamamız hmm, zamanından Harperley. Hmm. Hayırlı olsun. olsun o zaman kitap severleri müjde. Aa çok Ne hakikaten... zaman çıkıyor Oktay Çünkü yaz öncesi çıkması benim için çok 14 önemli. 14 Temmuz'da. Zaten bu kitabı Abi 14 şeyden... Temmuz'da çık. Gel yaz bitti, tatile ben götüremedikten sonra Tabi plajda ne okuyacaksın. Ayaz'daki bekçiyi ne okuyayım abi? George Martin'in kitabı için de 2015 ile 2017 arasında çıkabilir diyorlar. diyorlar. Bu kadar rezalet olabilir mi ya? Ay bu kitap Edebiyat Dünyası da vallahi yemin ediyorum TMSF'de bir Edebiyat Dünyası'na el koysu bir düzen Çünkü bak böyle saçma zapan yani bu... Biri Temmuz diyor, biri bilmem ne diyor. Tukile yazmış bu kitabı Harper Lee. Çıkarmamış. Ama 60 yıl bekletmiş. Ondan sonra Pulitzer'i çakmış. Allah bereketler. Ondan sonra filmi çekildi, filmde filmden Oscar'lar gelmiş. Allah bereket versin. Ondan Oktay. sonra şimdi Ama bu kitap Ama daha mı dayanır ya? Ya belki de paranın diyeyim, sonradan aldı. Senede bir verilen bir şey değil ki. Evet. Bir defa aldın aldın onun parasını. Ne zaman aldı canım Oscar'ı Oscar falan filanı? Oscar'ı işte e, ne zaman yayınlandı Sente bu Oscar'dan kitap? Oscar'dan para alır mı? Oscar'dan Senaryodan abi. hakkı olur falan filan. Oscar'dan Hadi Oscar olduğundan 3 dolar, 5 dolar biraz daha fazla olur. Eyvallah. Ne zaman yani ne aldı zaman? yani? 60'lar. Faiz. 60'lar. E, <gülüyor> <gülüyor> 60'larda o tarihlerde almış Gregory Peck falan da almış olabilir. Bilmiyorum hangi şeyde ödül aldı. Ama geçmiş gün kurcalama fazla okutar Kurcalamayayım tabii canım. Gregory Peck and diyoruz ve Masnadex'te de devam ediyoruz sevgili sonra sevarlar. Neşeğimizle neşe katsın Andrew Strong 103 Clover Radyo Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. 8.50 oldu saat. Modern sabahlar devam ediyor. Bagetlerim elimde bekliyorum Vipleş için. Daha bir Vipleş'tik espriniz olmadı Aşk olsun. Ay özür dileriz valla Ege. İnşallah bu saatte... Caz'ın yeni yıldızını yaratmanız için size güvenmiştim hiç. Sana ne zorluyorsunuz vip, ne şey Vipleş'in hocasından sana <gülüyor> e, selam var. Yaz Bey e göndermiş. Çok güzel. Özellikle sana göndermiş Ege. E, teşekkür ediyoruz ve ayrıca... E... Onu belirti tweet et de. En azından e, Twitter kullanan dinleyicilerimiz... Bu güzel mesajı anlasınlar. Herkes için şey yok. Ee, Mehmet Bey'e de selam söyleyeyim bakayım. Selamlar olsun Mehmet Bey. Mehmet, Bey, biz Mehmet de... selam. Esas biz sizin, biz size ve eşinize ve 4 yaşındaki oğlunuza bayılıyoruz. Teşekkür ederiz demiş. Selam biz, Mehmet. Biz demiş. Biz diyoruz yani. Diyoruz, Şu, biz, diyoruz. Sıcak tavrıma hiçbir sesinizi çıkarmayın. Çok güzel ben. Çok kendine güzel. güven falan her şey var. Nasıl yani. sen bir yandan kahve içiyorsun diye galiba bugün biraz şeyi aksattın. Hmm. Evet, doğru vipleşi, vipleşi sağlığı aldık. kahve şey var çünkü Pincanı var. Yani hmm, o... tek elle de vipleş olmuyor maalesef. Aslında olur, değil mi Ege? Olmaz okta. Tam size de olmaz okta yani olur. <gülüyor> Bak ben yani. yapmaya çalış mesela şimdi. Dur sen hiç gir, <gül> sen hiç girme dijital şeyinle. Sadece zil yapabilirsin. Zil seninle. yapabiliyorsun. Evet, zil, şal ve gül diyerek devam edelim o zaman. Robotlar insanları işsiz bırakacağı kehaneti gerçekleşiyor çocuklar. Maalesef. Tıpkı matbaa gibi. Aynen. Aynen abi. <gülüyor> Onu bir açacağım ben birazdan da açasın Aslında var. Şu mesela matbaadan sonra şey oldu. Çok hat, değişti. Hattattık hat bitti. Evet. Onun evet. gibi diyorsun yani. Aynen abi. Aynen abi. Japonya'nın başkenti. Hayır, bu bir de işin garip tarafı. Mesela bilgisayarlar da bir dolu insanı işsiz bıraktı. Daha doğrusu işsiz de bırakmanın işi arttırdı eskiden yavaş yavaş ne kadar çok iş oluyordu Bir, mesela bugün ödemelerim var diyen adamlar vardı sabahtan, sabahtan, sabahtan öğlene işte kadar onu yapıyor. bankanın da hani o adamın zaten ödemesi manuelde bankanın da bütün işleri kartonlara falan yazılıyor şimdi fıt fıt fıt, fıt fıt fıt yapılıyor iş hacmi artıyor yani işsiz kalacağımıza başımıza iş iyi oluyor robotları öteki, hep bunlar robotları ötekileştirilen zihniyetin öyle ürünü hayır yani öyle öbür gün robotlar dek, robot elime. tamircisi robot yedek parçası falan filan işte hmm. robotlara sen alıyorsundur fabrikada beyaz veya işte gümüş gri falan renkte ona Kaplama böyle mı kaplamalar olur espriler olur falan. Kılıf nasıl mı? cep telefonunun yan sanayi evet. var evet hmm. Orada iş çıkar yani ekonomi böyle yürür. Ekonomiye can veren iktisatçı EGK'ye can açıklamalarıyla adeta yüreklere su robotu robotu gördü. Ben hiç o zaman şey yapmıyorum şitrese girmiyorum. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Tokyo Mitsubishi Hush Bankası'nda bir robotu banka memuru olarak işe aldılar. İyi yapmışlar. 58 santimetrelik boyuyla. KPSS var mıymış? 58 santimetre boyu varsa sadece çaylar diye dolaşıyordur. Bankada lazım olmaz mı? Ya? Sen insan gibi düşünüyorsun ama. O robot. O, evet ama Hep zaten o. Çaylar üstünde tepsiyi düşün. koyacağız. Tepsiyi taşır ya. 58 Hiç, santim saldır. de tam çok güzel. yani Tepsimi hepsi koyunca 80 santime falan gelir o. Tam insanın çay alacağı. Amerikaların coffee cable dediği şey. Yok Bu ya niye abi. böyle İngilizce konuşmaya başladı? Ben İngilizce konuşuyorken dilim boğazıma böyle şey oluyor. Biraz uzun konuşsam boğulacak gibi oluyorum. Ay canım coffee benim. Allah Allah. Aksanlı konuşuyorum zaten bu şey diye almamışlar çaya çorbaya baksın diye almamışlar e, bu a, danışmada girişte duracak danışmada durması lazım çünkü öteki o e, işlemlerin yapıldığı o Yoksa e, kısa kalır. Şey biraz kısa kalır o masanın gibi, üstüne koysan o şeyin şeyler var ya m, seviyesi belirlenen koltuklar var ya dıs dıs dıs dıs dıs tamam yaparım. otobüs koltuğu gibi diyor. Ya, pardon zili kullanmak zorunda kaldım <gülüyor> yok uzunmadım otobüs koltuğu gibi olan o, hmm. onun en sonunda getirse bile 58 santim kısa kısa kısa. Açığın danışmada başlayacak mı? Ne diyecek o danışma? Bire basın, numara alın. Bire basın, ikiye basın. Sizin ne şey vardı? 1'e basın. Gişe işlemleri vardı. 1'e basın, numara alın. Sen mesela kartını sokamadın, öyle şey alamıyorsun. Banka sırası alamıyorsun. Ne yapacak? Normalde hep güvenlik görevlileri yardımcı olurdu. İşte meniz neydi diye soruyormuş. İşleminiz neydi? Fatura deyince oradan tık diye bastırıyor. Bire basın, basın numara alın. Hatta basmıyor galiba kendisi veriyor değil mi? Kendinden çıkıyormuş. Oklar ben şu anda biraz yorgunum ya dünden bu arkadaşa bit şiddette bulunur musun? Yok yani? güzel bence ya. Vay, robot aksan. taklidi yapıyorum. İngilizce konuşuyorum. Yaranılmıyor ha. Aksanlı Anne. İngilizcesi ve aksanlı Türkçesiyle <gülüyor> hatta. Robot aksanlı. Aa, ve kuşlar diyorum o zaman. Ben ve kuşlar. Versenizi. Yani Angry Birds. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız hakikaten çok rahatsız edici bir şey. Hayır hayır. Daha seni... söyle ben sür Bundan Ben mücadelemi böyle yürüteceğim. <gülüyor> mücadele etmek yerine kendini bırakacağım. Hakikaten bıraktın kendini. Valla bırakma da değil. Bu artık mücadele için başka yapacak şeyim kalmadı ya. Senin için büyük bir adım benim için acıklı bir <gülüyor> durum oldu. Kuşlar her baharda gelirler fakat son baharda, son baharda giderler. giderler. İşte göç ederken ne şekliyle göç ediyor kuşlar? V, v şeklinde. şeklinde. <gülüyor> Herkesin hakim olduğu konu. Çünkü Osmanlı hilal şeklinde saldırıda bulunur. V şeklinde e, bir, uzaklaşır. E, Evet ve şeklinde de göç eder. Bilim insanları bu kuşları bir inceleyek mi demiş? demişler. Ondan sonra yani o... bu kadar samandır kuşları ince her şeyi incelediler bir kuşlar mı kaldı? Ben haberi aynı atasözünü yayında gündeme getiriyorum da her şeyi inceledik bir leylek kaldı diye. Leylekler de mi öyle gidiyor? Leylekler de böyle bir şey olmuyor ya. ama ya. Hayır, saçmalama nasıl leylek sürüsü? Sürü, canım. Ben biraz yanlış ve... görüyorum. Leyleği yani. bulan V'yi bulan leyleka ve stratejisi. Benim bulan... bildiğim ördek. Yanlışın olmasın Oktay. Yok Aman yok. ha leylek. Leylekler sonra kelle ayaklar. Tarih, tarih sırasında öyledir. Şimdi göç eden kuşlar söz konusu olduğu için... Ben bir, bir göç eden, şeyden, Göçmen kuşlar. Göç evet, kuşlar. Macir kuşlar. Hayır canım onlar göç etmede değil ya. Bir yerden bir yere git. Sen şey İstanbul'a giderken gidip geleceğin zaman biz de bir İstanbul'a göç edek mi diyorsun? Bir İstanbul'a gideceğim geleceğim bir işi dolayısıyla. Onun adı şey mi ya? Yaylacılık mı? Neydi o? Hani yaz gelince yaylaya çıkıyoruz. Kış gelince aşağı iniyoruz gibi. Yaylacılık. <Gülüyor> yaylacılık. Ee, neydi o adı ya? Bir şey vardı işte. Görük mü? Ha onun gibi bir şey işte. Oh. Sen neyi soruyorsun göç, şu anda? Yani göç dediği... Fiil mi soruyorsun bize? Kuşlar Kursan... göç ettiği zaman evet. gidip orada yeni bir yaşam kurmaya çalışıyorlar gibi anlamak lazım. Tamam. Bunlar ama gidiyorlar sonra Yeri dönecek dönecekleri yer belli. E tamam devre yazdıkçı mülk, bunlar. Devre ha? mülk gibi düşün yani işte tamam aslında doğru söylüyor. Yani bunlar göç etmiyor aslında. Göç ediyor ya. 3 ya bu... ya ay bir yerde 3 ay başka bir yerde 3 ay, ay başka bir yerde Çeşme'ye göç edeceğiz mi diyorlar e Çeşme'ye şimdi... göç ede... Annemler Çeşme'ye göçüyorlar e Senin demin bir işin var Tamam senin demin İstanbul'a Ankara... bir kere yanlış Hayır var Onu de yani... Şirketimizin Ankara, İstanbul Mersin ve İzmir ofisleri var Tamam, tamam Ne mı? şirketin var Fahir pardon Ben konuyu da dağıtmak <gülüyor> istemiyorum ama Ne işle uğraşıyorsunuz Bornoz Tamam mı Bornoz satıyoruz <gülüyor> Okey sıkıntı var Çok mı? Çok güzel iş. Hemen bir tavsiyede bulunacağım. Çocuk Bornoz. Tabii. Çocuk Bornoz'da Dün lider markayız biz. Lider markayız. Tamam. sadece renklerimiz mavi ve pembeli kısıtlı değil. Geniş e, renk seçeneğimizden istediğinizi seçebilir. Anında sipariş edebilirsiniz. Çocuk Bornoz. İstediğimizi alabilir. Aldığımız kadarını ödeyebiliriz. Ya ister çocuk bornozu, ister yetişkin veya ergen bornozu. Her türlü bornozumuz mevcut. Tamam. Şimdi seni dolayısıyla bu 4 şubeyi çeşitli aralıklarla göndermemiz gerekiyor kontrol maksadıyla. Tamam. Gittin 3 ay. 3 ay mı? 3 ay neyi kontrol ediyorum ya e, 4 Mersin'de? 4 şube var. 1 yıl 12 aysa 12 bölü 4 3 ay. İşte o göç olmuyor. Eğer 1 seneyi 4'e bölüp eşit zamanlarda yaşıyorsan o zaman ailenle gidiyorsun. Oktay var ya. Çoluğun çocuğunu ediyorum, ediyorum, öyle düşün Seni Mersin'e tam en sıcak dönemde göndereceğim. Valla hakikaten ya yaz onu. Yemin şey, ediyorum yazıyorum. Görebilen. Niye ya? Ne sinir ettin ki? beni ya sinir ettin arkadaşım Hadi biraz şarkı madem gerildik Dur bir dakika göçeden kuşlar Göçeden kuşları öbür saat Supremes'de devam ediyoruz Baby Love'la neşemize neşe katılıyor buyursun lan Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tülesiniz modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. White Snake here I go again Zeyda. Ne güzel klip vardı hatırlıyor musunuz? Aynen hiç unutmadım White ki. Snake. Eskiden klipler serdardık. Ya ne güzel günlerdi onlar değil mi? Ota bir samimiyet vardı White değil Snake. mi? Çok iyidir. Benim sen, son seçim klip herhalde hepsinin yalan klibi. Watch Snake'in hepsinin. Ha hepsi yalan. Hani Göbekli bir adam falan var ya. Niye Siya'nın kliplerini seyretmiyorsun? Yok seyretmem daha hiç. Aa ya, klibi seyredilmez mi? Ege yani sen. Yok vallahi hiç klip kültürüm sıfırlandı ya. Senin bu ara her şeyin sıfırlandı. Allah evet. e Hep Şirin Payızın, hep Şirin Payızın. Nereye kadar Doğru, ya? Yani Açık bırak bırak artık show. Şirin Payızını biraz müzik kanallarında vakit geçir ya. Eskiden Aç... öğrenci en başta birinci kanalımız MTV'di. Sonra o ortadan kalktıktan sonra Kral TV oldu. Ne güzel dönemlerdi. <gülüyor> David Cover değil. Ne yapıyor şimdi? David Cover değil. Espirler espirler falan yapıyor. Hadi canım var mı Twitter'da? Var. Yanlış yapılmış dövmeler falan filan böyle bir komik komik şeyler koyuyor. Milletin çok, İngilizcesini çok mi düzeltiyormuşuz? Çok komik. Göç etme kuşlarına müsaade eder mi? Göç, Göç eden kuşlar. Yoksa iş gereği gezen kuşlar mı demeliyim Fahir? Mevsimli kuşlar. Bence öyle yani iş gereği biziniz ve Vallahi, bizini suçluyorlar. Maa aile geziyorlar abi işkeri olmaz ya. Yani. Aile Hakikaten, değil ya o yolculukta sen maa aile mi geziyorsun otobüstekilere maa aile mi gidiyoruz diyorsun otobüsle gidecek olsan. Yok o ben zaman. kuşlardan bahsediyorum. Yani bu beş ekli alırken mesela bazısı işte baldızı, tanıyor bazısı tanımıyor. Bazen ne hani olur ya yolculuk esnasında arkadaşına, eşine, dostuna rastlarsın. Onun gibi düşün abi. Yok tamam yani yine o tanıyorlar birbirlerini de. O kendi ailesi de var mesela baldızı, eniştesi, kaynı görümcesi dedesi bilmem nesi falan filan hep ha, beraber gidiyorlar. Habercisi de var evet doğru. Peki A o şeyde de, ne derler V'de bir şey, hiyerarşi var, var mı? Varmış var işte, ha, onu varmış işte insanlara evet ha? onu açıklamışlar. Şöyle ki Onu araştırdıkları iyi olmuş. Bak şimdi sabah kafama takıldı. Şimdi göç etme rotası uzunca mı rotalar göç olduğu etme için rotası. tek bir ülkeden mesela İngiliz bilim adamları diye bir şey yok. İngiltere, Almanya ve Avusturya'dan bilim geldi insanları. Geldi mi bizim kel aynaklar? Hayır hayır komisyon diyoruz bir ya. Bir komisyon. komisyon doğru ne kadar komisyon. güzel bak kom, komisyon evet bak komisyon. buradan da ne kadar güzel. Üç ülkeden uzmanlar oturmuşlar incelemişler. Ee, bir en başta olur yani böyle V olur bir de V'nin en önünde evet, lider. Evet, lider evet. kuş deniyormuş ona. O lider Ben de başını oluşturacağım diye Liderlik neye göre belirleniyor falan filan diye böyle bir araştırmışlar. Paraya mı? Hayır abi. Sırayla oluyormuş liderlik. Nasıl? E, Parayla değil sırayla yani. Tam senin teorinin tam tersi. Nasıl? Biraz ben lider olacağım. Tabii evet. evet Biraz sırayla. ben lider Herkes olacağım. bir 5 dakikalığına bir gün lider olacak öyle mi? V şeklinde arka taraftaki kuşlar için e, yarattığı uçmayı kolaylaştırıcı etkiden faydalandığını ortaya koymuş önce şekil itibariyle. Öyle bir şey var da evet o havayı yarıyor da arkasından gelen biraz daha rahat geliyor. Onun arkasından gelen daha rahat geliyor falan. O V şekli havadaki yarılmanın oluşturduğu şekil aslında değil mi? O mu? Evet. Havadaki e, o tam o şeyi göre. V olacağı izlemiyorlar yani. Öyle denk zaten öyle rahat oluyor onlara. Tabii. Belki diyorlardır canım. Çünkü çok uzun zamandır kuşların göç ettiğini biliyoruz. Ama kuşlar bilgi... V olduklarını biliyorlar mı? Bilgi akışı belki oluyor. Alfa B'den haberleri yok ki. Bilemezsin abi. Nereden bileceksin? Şu şekilde olacağız diyorlar. Bak biz ya. mesela V demiyordur. Bizim bu sırayla öne geçtiklerini fark ettiğimizi biliyor mudur kuşlar? Hayır. Hayır. Bilmiyordur yani karşı kuşların da ne bildiğini bilemezsin yani. Ben uçarım gerisine karışmam diyen kuşta var yani. Sırayla oyuna geçiyorlar demiş e, benim insanlara ne demiş. Sürüdeki her bir kuşu gözlemek zorunda kalmıyorlar sadece kuşları birbirleriyle eşliyorlar. Yani body, body aslında sistemi çok mi? çok basit. Buddy sistemi mi body var? sistemi varmış. Çok sağlam bir e, Ege senin askerde buddy'in vardı değil mi? Yoktu bizim buddy'miz. Sizde buddycilik yok muydu? Hmm. Devrecilik vardı. Devrecilik sizde. vardı. Oktay senin badin var mıydı? Yoktu. Hadi ya. 14 kişiydik biz. Yani ne buddy güne... vardı ne hocim vardı. Fire biz hayat çok hiç şöyle hitap eden olmuyor Ne yapıyorsun buddy? Yok olmadı. Hepsi Oktay abi diyorlardı <gülüyor> bana. Rütbem de yoktu çünkü. <gülüyor> tamam abi desinler. Abi de ba diye badi abi diye. Ama hiç badi yok video. Sizde nasıl olabilir ya? Askerliği yapmamış gibi hissediyorum yani. Badim yok. Ya da benim yaptığım Hudim yoktu. Hudimizi giyer, badiliğimizi yapardık. Çok güzel günlerde. Benim bir ara hudim vardı. Udi olduğunu fark etmeden geçti gitti. Boşa şey yaptım ha askerlik. <gülüyor> bugünkü yine bir fırsat verseler bugünkü aklında gider misin Oktay? Ve aynı da... devre, aynı komutanlar olsun yine gitmem. <gülüyor> Hayatta gitmem. Ne gideceğim? Niye canım? Sen de gider bir iki hafta film seyrettirir, gelecek. İki hafta mı? İki haftalığına. Belki bir, bir gün öğleden sonra falan sabah sporundan sonraki Sen şey kesmeye. diye de gidersin. Tamam ben öğleden sonra gelirim. Sonra ya bizim şeye gitmemiz gerekiyordu. <gülüyor> ya evet ya. Şey Benim var. yaşam kente gitmem gerekiyor diye <gülüyor> gelmezdi yani. Bak bir çayını içerim ne demiş diniyecilerimizden? Çay... Evet. Twitter'daki ismi Kuşlar yerli şikayet yaşamıyorlar ki demiş. Allah Allah. Ne kadar güzel ifade etmiş benim 2 hayatı. hayatı hiç olmayan kuş. Hep otellerde mi kalıyor Ne yani? Hayır, göçebe. Göçe kuş göçtüğünü bilmiyor, bilmiyor zaten. Diğer yerde olduğunu ya. Yine Vallahi. bak, yine tahkime altına Ama leleğin yuvası var abi. Ne var abi işte e var, da geliyor, eski yuvasını buluyor. Sezonluk ama işte o yuvalar. Devre hayvanlar o zaman. Hayır, devre dedi değil. Sezon kendisi yapıyor. kendisini canım 4 tane evi var. Ankara, tane İstanbul, evi var. İzmir, ama Mersin. Ama bir tane kötü gösteriyor. Oradan devletten yardım alıyormuş bu kuş. <Gülüyor> Ya Aygülüm, Onları da ya. tespit etmişler <gülüyor> Valla bak bilince bir çeşit Ya yapma ne olur kurban olayım ya Yemin ediyorum ya Nasıl takip edeceğimi şaşırıyorum ya Bırak kendini Bıraktım da yani valla pamuk Teslim gibi kıvam Teslim oldum ya yemin ediyorum başıma gelecek her şeye razı oldum ya E, e Oktay böyleymiş de böyleymiş Böyleyken böyle diye böyle geldi yani abi. Ben size uh, Proceedings of the National Academy of Science dergisinden haber Bana veriyorum. Bana deme Siz... ben sana science'in kralını veririm Oktay. Ver Al. buyur başımın üstünde. Arama motoru Google belki sadece bir araba motoru olmayabilir. <gülüyor> şey Çinli. Eee <gülüyor> arama motoru diyebildiğimiz Google aslında Doğru. teknolojisiyle aslında Kotmont markası mıymış? Vallahi her şey yani sadece Kotmu bence çok güzel. Neyle elini alsa... Google'ın başka şeyler yaptığını mı söylüyorsun Fahri, 2015 yılında? Ha, yapıyor yapıyordu da. Bu şok Hayır. haber. Ha, şok. Ha, şok, bu değil. Şok bu değil. Birazdan duyacakların seni. Aynen şok. Ee, kanser ve kalp krizini teşhis edebilecek bileklikler üretiyor. Plastik olacak herhalde. <Gülüyor> Yine bir e, bileklik dönemi geliyor. Çünkü bu bileklik dönemi neyle başladı? Stres, stres bileziğiyle başladı. Stres bilezikleriyle başladı ve denge bilekliğiyle bile devam etti. Şimdi başka bir şey daha var. Ne işe yaradığını bilmiyorum. O tamamen süs amaçlı. Süs mü o? Evet, de plastik de, böyle bir yeri e, hafif bombe yapıyor. Pozitif birimse falan filan gibi otur şeyler de var. Ha, ha aynen abi, aynen abi. Neyse bu bileklik üretimine başlandı. Ee, Kaliforniya'daki Google X laboratuvarlarında insan koluna çok yakın bir yapay kol ve deri üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Çok az bir zaman sonra insan koluna çok yakınsa o kadar para vereceğim bileklik takacağım taktığımı anlaşılmayacak mı? Vaalla neyin kesin? havasını atacağım? Hay hay orada deniyorlar. Şimdi nereden bulacağım? İnsan adam koluna doğru. yakın bir kol tamam Yani niye bana verselerdi günlük bir şey ben takardım. İşte akıllarına gelmiyor Ege her şeyi tabi Google bazı şeyleri de akıl edemiyor maalesef. Ben yazacağım bugün mail şey atacağım. mi söylesin versin bana gazlemi kitap falan internet. Bir sağ elim serbest olsun sol kolunda çalışsın veya sol elin serbest olur ha. sağ elin şey olur. Biraz da EGB sahil hayatta Allah'ım. Ha. EGB değilim. iki elinizi birden alabilir miyim? O televizyon açsın. Bak görüyorsun bizde çareler, çareler tükenmez. Her sonsuz. türlü ortama göre e, sınırsız şeyimiz var. Yakında piyasaya sürülecek haberiniz olsun. Aman kimseciklere söz vermeyin. Hmm. Koptay ne oldu? gene bir yüzüm bülüçleşti. Kafam karıştı. İngiltere'de bir oylama yapılmış da. Ha? Voting sistem diyoruz biz. Ee, ona. Voting sistem. Avam kamerasında. Evet. E, oylama 382'ye 128 e, oyla oyla kabul edilmiş o kadar avam var mı? konusu ya? şu o kadar avam var mı? Vartabıcırum 500 avam var Zaten Lordlar kamerası bir şey yapmıyor ya yatış avam yatış. kamerası yatış avam kamerası e, gibi çalışıyor Rafet 3 e, kişiden DNA alınması yoluyla anneden bebeğe geçen ölümcül genetik hastalıkları önleyebilecek tüp bebek teknolojisinin uygulanması konusu üçüncü kim? Üçüncü işte e, kadından gelen anne baba bibi mi? Kadından gelen hastalıklar bu demişler. Mitokondriye bozukluklarında beyin hasarı, kas atrofisi, kalp yetmezliği ve körlük oluşabiliyor. Ve daha neler Bu neler? bozukluklar sadece anneden bebeğe geçiyor. O yüzden e, iki DNA'nın e, şey yapılmasıyla. Ayıklanmasıyla. Ayıklanması suretiyle üç kişilik e, bir proje. Komisyon kuruluyor. Yapılıyor. Ve, ne, annenin tip... annesi, babası ve anne mi? Kimlerden alınmıyor? Evet. Olabilir, biri, ikinci, bir ne denir? İkinci kadın. Yani üçüncü ikinci kişi, kadın, ne? ikinci kadın gibi bir şeyden e, mitokondri içindeki çocuğun yüzde 99'u bu anneden ne öbür şeyi bu anneden mı? Onun falan yüzdesi belli olmuyordur galiba da e, ha yoo belliymiş. Bu şekilde doğan bebeklerin yüzde 0.1lik DNA'sı donörden geliyor ve bu değişiklik diğer nesillere aktarılan e, kalıcı bir değişiklik oluyor diye e, bu biraz arındırma gibi oldu işte ya bu biraz tehlikeli bir şey adım değil mi ya? Bakayım. Bir korktum bak. Niye korktun ya? Ayıklayacaklar orada. Mekkacak bir şey var. İşte o faşizme gider. Faşizme gider Bir sürü kitap yani. okuduk, bir sürü film izledik bununla ilgili. Abi bir sürü şey yaptık ya böyle... Sağlık diye başta işte ne bileyim aynen, o hastalıkları şey yap. Aynen arada öyle. burnu da, burnu da düzeltebiliriz diye. bir de gözleri de şey yapabilir miyiz diye. Bunun şeyi yok. Ondan sonra Sonu yok diyorsun. aynı adamdan bir tane dahaya kadar gider o. Yani onun da çok Allah zararı var oktay. bilmiyorum. Hangi mantıkla yaptığın lan? Bu adam burnunu 30 yaşında ameliyatla yaptıracağını. Annesi babası ufak bir ücret ödeyerek en baştan yaptırsa ha. daha güzel gibi geliyor. Bak şimdi şu adamın burnunu hangi burnun üstünde kıl çıkar? Yani ister mi? insan, insan... bunun üstünde kılıçlar mı diye daha Ona gelecektim de. E sen ister misin? Seni ayıklayıp cillop gibi güzel. Hani sadece bir şeyden de Anneme babama de sorsalar tamam 3 kuruş bir fark vereceksin. En başta bir büyük görünüyor ama uzun vadeye bakınca bir şey değil yani. Tabii canım seni şurada sirada ya yatırdığın para zaten. 60 yıl yaşayacağını düşündüğünde seneye güne böl hiçbir şey değil. 5 kuruşu ya valla. Sen olayın tasarım tarafındasın yani. Tasarım bebek diyorsun. Tasarım insan. Valla tasarım bebeğini amaçla biraz... kullandığını düşünürsen korkmaya gerek yok. Gidişat o yönde. Doğru. Tasarım bebek olacak da onu gidişat işte gidişat o yönde de işte yani tasarın dışı bebekleri katlettiğinde bebek gidersen o zaman konu. kötü. Yani. Çok şey Bunun konu. adı proje bebek konu. dediğimiz, netameli konu. Yani Öyle başladı. Keyifli bir projemiz var. Biz yaparken çok eğlendik. umarım siz de eğlenirsiniz diye. Biraz reklam dinleyeyim. Ne dersiniz beybiler? Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Türk burası modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyen severler. Ne güzel otel lobisi gibi oldu program ya. Keşke hep piyanolu şarkılar çalsak. Sen hangi otel lobisinde rock and roll oluyorsun ya? Ben nize otellerde. Ha şu, ha, şu andaki şarkıdan. Şu andaki, yiyorsun, evet. Sen herhangi bir otel lobisinde bulundum önce oradan Tek başlamak. Pek çok lazım. defa restoranlarda yemek yedim. Afiyet olsun ege. Ne kadar ödediniz? Şimdi bir tanesi şey geldi ortaya patates söyledik o kadar. <gülüyor> Benim bir patates vardı onlara kalktım. İyi yapmışsın afiyet olsun. Evet şöyle bir bakıyoruz. Programın sonuna geliyoruz. Ne yapıyoruz abi? Tek kişilik araba ister miydiniz? Hayır istemem. Onun teşekkür ederim. Yok kapalı bu. bu çok, kapalı çok, çok net ve tek kelimelik bir cevabım var sana. Bunun çevresi kapalı. Ee, Almanya'da yeni bir e, proje var. Tek kişilik, tek kişilik araba üretimine geçiliyor. Böyle küçücük. Bu hani İtalyanların kullandığı küçük. Ondan daha küçük. Ay, canım. Onu tam olsun. ortadan kesmiş gibi o zaman. 1200 tane özel sipariş şu anda almış şirket. Eyvallah abi. Yan ee, yana park edebiliyor muyuz? Yani yan ya, yana üst üste, altı dik altı dike hepsi, hepsi olur hayır, herhalde. Hayır yani bu. mesela bir arabanın park edeceği yere iki tane yan yana şey yapabiliyor muyuz? Öyle bir güzellik var mı? Tabii canım. Park yani ben sana ölçü mi? vereyim hayır. yani Temel özelliği küçük, hafif ve hızlı olması zaten. Yanımıza bile Ama alabiliyor. ucuz değil. 2,5 metre uzunluğu. Yani işte çeşit, Kaç çeşit. Metre bizim, Normal bizim arabaların uzunluğu üç 35 Benim... metre olabilir. <gülüyor> Benim arabayı baz alma. Benim araba biliyorsun. Kallavi diye geçer. Uzun yani. Tabii canım Yunus dediğimiz. Hmm. Kallavi Yunus mu demek? Yunus. Yok canım sen Yunus genelde. Ben senin da... eski arabana Yunus diyordum. Buna hiçbir şey demedin farkında. Buna diyemedin çünkü senin hayatta gördüğün herhangi bir şeye. Deniz benzemiyor benziyor. Yani. Siyah ya bir de. Siyah. Bizim Ege'de biraz öyle bir şey var. Öbürünün grisi dolayı böyle bir şey <gülüyor> Yunus vardı. Demiştim. Yunus gibi araba demişti. 2.74 metre uzunluk 1.22 genişlik. İyi abi. Sendeki ne? <gülüyor> <Neyi>? Ver. <gülüyor> Al. Sanki böyle arabayı 1.37'de yüksekliği varmış. Eyvallah abi. 1.37 E normal Bence, o yüksekliği normal. Boyu biraz fazlaymış ya. Boyu dedin yüksekliği mi? Boyu boyu. 2.74. 2.74 Çok uzun değil mi ya? Egeciğim sen motor falan koyuyoruz ya e, O zaman o kadar uzun yani. olduktan sonra Ne anladım ben bu işten. Bu. O kadar uzun değil. Daha ya. kısa arabalar Hı. yaptılar ya ama 440 kilogram Hafif Tamam ben gene kaldıramam Sen, sen uzunluğundan etkilenme istiyorsun ben sana istiyorsun. 100 kiloluk araba yapsam onu kaldıracaksın mı? Oynatırım onu kaldıracaksın yayına. mı? Elektrikle çalışan bir motor Ama Oktay Fahir'e bir şey söylemeyecek misin? Yani ben mücadele yöntemi olarak Beyaz taklidi yapıyor yayında <gülüyor> Beyaz taklidimi o Allah Şu anda ya. ben de ilk kez karşı karşıya Yaptığın taklidin ne olduğunu ben söyleyince fark ettim Evet yani. şu anda fark ettim ya Beyaz taklidimi yapmış oldum evet, git Gideyim al. ağzımı yıkayayım Nazan bir şey Özçetin'le Nazan, Erçetinle. Nazan Özçetin'le Esprili Canana. klip çek bari Aa, Ege vallahi demek ki sen diyorsun ki Savaşı başlatıyorum O zaman ben baltaları Savaşı başlatacaksın <gülüyor> mı Sen tamam bana her sen yer... ne ara izledin ya beyazı YouTube ne o şey Nazar Öztetin Nazar Öztetin'le olan şeyleri diyor. Kendi gizli gizli seyrediyor ondan sonra geliyor. Ben adamı en son ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum. Ondan ya. sonra bize geliyor. Asansör anısını anlatıyor. Asansörde asansör anlamını Anlat bunları mı? anlat Hayatı dolu dolu yaşıyorum ama sizden gizlediğim bir Başka hayatım var paralel bir yaşantım var Var valla ben onu anladım Siz bu arabayı alacak mısınız ilgileniyor musunuz İlgilenmiyor musunuz abi ben ona ne göre Ne kadar fiyat vermedin beni esas ilgilendirecek e, Ben isim. size özelliklerini söylüyorum Yok az diyorsunuz. çetin diyorsunuz yok, beyaz Bugüne diyorsunuz. kadar hangi arabayı boyuna göre Şey yaptınız hmm, Bunun boyu bir otuz santim daha uzun olsa alırım Dediğiniz var mı Sen arabanın boyuna mı vuruldun mesela? Ben valla boyuna vuruldum ya ben arka koltuğa oturduğumda dedim ki yani bu ferahlık. Sonuçta gönül bu. Ya yani yani orada yadırgayamazsın ya. Yani. Kimi boyuna, kimi kendi kendime davul çalıyorum ha sabahtan beri. Bir Ve tane şey pas atmadınız. Ilk... Evet e işte onu eline diyorum. Eline daha yeni aldım bagetleri. Hep benimdeydi. Ensemim, sırtım falan kaşındı. Terler. 12.500 dolar. Diyelim, ne diyelim Oktay? Satış fiyatı 12.500 dolarız. Ondan sonra... Ama kimseciklere Ne ediyor mi? onun şimdi? 12.500 de 20 30 bin lira falan desen, Türkiye'ye gelse ona vergisiyle 60.000 lira hiç. 65.000 Hayatta da. <gülüyor> ne oldu? 65.000 lira. Bunu aldık. 400 kilo. 2,5 <gülüyor> saatte Sen kaç şarj kiloyun? oluyor. Eyvallah abi. O iyi bir süre. Ve kaç kilometre gidebiliyorsun 2,5 saatlik şarjla? 200 80... 110 kilometre yol yapabiliyorsun Eyvallah abi sağ olasın Çok ya İyi, yani 110 kilometre bir süre her... değil bizim kullanımımız değil mi? Bu şey şarjlı arabalar geldiği zaman Şey, şey konuşulacak mı? Ne? Full sars full de sars Veya benzinciye gittiğinde Şarj mı diyecek adam şarj mı diyecek? Benzinci hmm. mi? Niye benzinciye gidiyorsun? Ne şarjıcı mı olacak? E ayrı Şarjı. şarjıcı oluyor yani Adam elektrik satacak sen onu akşamdan koyacaksın Uzatmayı çek Arkadaşlar faha en fazla evden şey olur. Fazla evden şarjı mu? olan var mı? İşte atıyorum senin falanca marka arabam vardır. Falanca marka şarjı olan var mı diye gezeriz. uçlu şey şarjı olan var evet, var mı? değişik elektrikli olacak. Elektrikli şeylerde istasyonlarda nasıl şey oluyor İki ya? Buçuk saat bırakıyorlar gidiyorlar mı acaba arabanın? Eski yağ kuyrukları gibi olur yani. Ya geceden bırakça nokta. Var öyle şeyler. Geceden, geceden şarja Denzini saldım. Benzin istasyonu değil de araba ne denir ona? Şarj. Nasıl şarj. Şarj, şarj, şarj istasyonları var orada bir yerlerde. <gülüyor> orada vardır Berlin'de herhalde kesin bilmem yani. falan Bir sürü var da bırakıyorlar gidiyorlar mı sonra? Metro ile mi gidiyor evine? Oraya o size şey de koyacaksın. Araç yıkanma da koyacaksın. <gülüyor> Ege'nin dahi ve bir o kadar <gülüyor> da... Ay ben ne güzel. Keşke kahve huyumuz olsa da ben kahvede iki sene bu sohbetle şarj istasyonu. Şarj mı? Şarj. Valla güzel olur ya. Ben sana söyleyeyim Ege. Senin işin hazır. Ya radyoculuk da bir yere kadar. Yani senin zaten yıllardır bir iş yapasın vardı. Evet bir sektöre giresin vardı. Al sana otomotiv sektöründe hala sen şey dersin. Jars diyeceğim. <gülüyor> ne, şey. Ne, Jars. Iş ne iş yapıyorsunuz derlerse şarj işindeyim falan deme. Otomotiv sektörü. Otomotiv değil. sektörü demen lazım. Sektör olarak yani. Sektör demem lazım hakikaten ya. Sektörlü falan koşuyor. O zaman <gülüyor> spor sektöründen <gülüyor> bir e, bilgi daha geldi şu <gülüyor> Çok anda. Çok güzel. Sen spor sektöründen ver. Ben de birazcık teknoloji sektöründen biraz bir şey O ver. zaman teknolojiden devam edelim. Çünkü araba, yani araba spor de, sektöründen spor ver. Spor verelim? Ver spor sektörünü ver. Ee, Amerikan kartı Kardiyoloji Koleji Dergisi diye bir dergi var biliyorsunuz. Allah Allah! dergi geldi. <gülüyor> Adam heyecanlandı. Kardiyoloji Koleji Derdiği. Hangi dergi deyince... Yıl sonu müsaimlerimize bekliyoruz. Velilerin ha... kalbini yarıyorlar. Hangi dergi deyince, kolej deyince bu dergi geliyormuş haklı. Aslında Hı -hı. bir sürü kolej dergisi var. Ama kolej deyince Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi geliyormuş akla. Ona göre çok fazla koşmak, hiç koşmamakla aynı şekilde insan vücuduna zararlı. Hmm. şey. ifrada kaçmayın diyor yani. Çok fazla koşmayın demiş. İyi. Bilim insanları. Teşekkür ederim Oktay. Ee, çok fazla dediği ne mesela? Herkese uyardığın iyi oldu çünkü <gülüyor> ben şuradan manyak gibi en az 7-8 saat koşasım vardı. Hiç koşma aynı. E, aynı. Aynı. Otur oturduğun yerde mi demiş dergi? ki? Wow, nerede son diyor. Saatte 11 kilometreden hızlı ve haftada 4 saatten fazla koşan kişilerin roketleme oranı Bayağı hiç çok. koşmayanlarla aynıydı demiş. 11 kilometre çok mu hızlı koşmak için? 11 kilometre tabii hızlı. Yürüme hızı 4-5 kilometre diyordu. 11 kilometre hızlı koşmaktan bahsediyor, değil mi? onu ona cevap verdim. Hızlı Ama olarak şey. Tekrar soralım. Hayır. Onu mu olur. diyorsun? Ege 11 kilometre hız. Hayır mesafeyi mi diyorsun? Hızı mı diyorsun? Canım? Hayır. 11 kilometre. Saatte 11 kilometre. Çok... Hep yaşlılıkta bu program nasıl olacak diye konuştuk. Merak da, edenler. Geri zekalılıkta nasıl olacağını. <gülüyor> i̇letişim sıfır. Onu mu dedin? Ne? <gülüyor> ne diyor? Ne diyorsun sen? <gülüyor> Abi, hiçbiriniz kimsin low demedi. Bakıyorum. Saatte 11 kilometre hız çok mu hızlı? Çok hızlı değil hızlı. Sana, Yapar göre, mı? sana göre hızlı yani. 4 kilometre 5 kilometre ile yürüyorsun. Sen evet. oradan düşün işte. Böyle hızlı tempo yürüyorsan 5 kilometre falan. Benim bir iki katım düşün. Şöyle düşün. Fıtı fıtı fıtı fıtı fıtı fıtı. Benim bir koşma gibi görünen bir şeyim var. Hı -hı. Gerçek koşma olmuyor. Evet. Sadece kolları böyle yumruk yaptığım için koşma gibi görünüyor da. Hı -hı. Fıt, fıt fıt fıt fıt. O 5 kilometre. 5 mi o? Evet. Sen aslında orada hızını değiştirmeden karşıdakine ya da yanındakine yamacındakine acele ettiği izlenimin veriyorsun değil mi? Yani koşuyor. Hızlı Gördüm. gitmiyorsun ya. Yani. Sport. Sport dedim. falan diyor adam yayında ya. Allah aşkına i̇şte ya. ya. Allah aşkına diyorum ne olur. <gülüyor> sport diyor Yok artık ya. Ya. Sport dedi ya. Sport ne ya? Sportif diyecektim orada eksik kaldı. onlar herhalde. Sport. <gülüyor> Buyurun Fahay Teknoloji haberiyle e, bir kafaları toplayalım. Teknoloji topuyalım. haberi değil. Bak burada başla Teknoloji sektörü. <gülüyor> İyi benim sport unutulmuştu. Tamam. Teknoloji sektöründe de çok fazla bir şey yok. Horlamaya karşı. <gülüyor> horlamaya karşı müthiş bir silah. İnanılmaz. Akşam horluyorlar. Ses çıkarıyorlar. Uyuyamıyorum Efendiyim diyorsanız. Efendim demiş. Akşam horluyorlar efendim demiş. Zaten ee, şişiz şey demiş. Hemen herkese Başın varis çorabı. Değilim. Varisin var. Varisin Ona yok Ona da mı varis çorabı? Ona da varis çorabı. Her şey iyi geliyor. pekliye, horlamaya, mülayimete, baş ağrısına. Teknoloji. Satışlarımız stoklarlasında <gülüyor> teknoloji sektöründen de herhalde. Çok <gülüyor> fena karnım ağrıyor. Hadi hadi şey yapalım. Varis ya. çorabı giy abi. Giy abi. Doğru. Varis çorabı giy. Abi varis çorap güzel gidelim evlerimize güzel varis çoraplarımızı giyelim öğlen saat 12 gibi buluşalım. Varis Senin yatak... güzel bir varis çorabın var mıydı Fahir yanlış mı hatırlıyorum? Daha mı pahalıydı? Benim iki tane varis çorabım vardır. Bayramlık Ama Fahir. Bayramlı ama, <gülüyor> ama ama Fahir. Beyaz mıydı? gri falan? Biri şey, beyaz biri gri. Griydi değil mi? Evet. Onu Musun hala ben biraz desem. Vermemi istiyorsan sana. Vallahi giyim ya. Hadi ya. Geçtiğimiz günlerde <gülüyor> bu, bu konu olsaydı başkalarının nelerini giyiyorsunuz diye arkadaşım Barış çorabını. Ama Barış çorabı sana yakışıyor. Ameliyatın esnasında ee, gördüğümde. Evet. Hayır Barış çorabını giyme tekniği diye bir şey varmış. Ben daha onu yeni öğrendim. Evet, Sen evet. biliyor musun? Evet. Ne zaman giyilir, nasıl giyilir? Sabah kalktık. Öyle laaletten Aya... çorap gibi giyilmiyor. Yok, ayaklarını kaldıracağım birazcık havaya dikeceğim. Evet öyleymiş. Hiç daha ayağa kalkmadan giymen gerekiyormuş Barış evet. çorabını. Ha, he, Bunu varis çorabı evet kullanan her durum durum hiç, neyse hiç, onu koruyor falan diye mi? Hayır canım orada o şişkinlikle şey yapmıyorsun sabah böyle kalktın uyandın ah bir çorabı hayır hemen giyme yok hafif kaldır hafif kaldıracaksın bir 10 dakika sonra usul usul hiç böyle kan hücum etmeden giyeceksin ondan sonra bak gel Yüzünü bana teşekkür edeceğim varis çorabını giyiyorsun ya. Yani. Ya da yatan kenarına bir tas su koyulabilir sevgili dinleyiciler. Ayaklarına varis bu olanlar için lütfen kapılarımızın önüne bir tas su koyalım. O varis da, çorabı konusunda yani konuştuğumuza sen, göre... Valla yani varis, insanları varisli veya varisiz diye ayırıyorsunuz. Varisli. F. Varisiz. Varisiz. varisiz v. D. Varisli. Bak, K. Devam edecek. Sen varisiz, müdahale et mi? Devam edecek M, bu. I, buyurun. Sülük. Doğru. Doğru. Yanlış cevabı olmayan bir yarışmaydı bu. <gülüyor> Programımızın sonuna 20 puanla geldik sevgili gençler. Yarın <gülüyor> sabah tamam, biz de Bir mükemmel bir gün olacak.